Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil âlemin Hamden kesîran tayyiben mübâreken fîhi ala kulli hâlin ve fî kulli hâin Es-salâtu ve's-selâmu alâ seyyidinâ Muhammedin ve ala âlihi ve sahbihi ve men tebe'ahû bi ihsânin ilâ yevmiddîn Emme ba'd Falemo eyel ikvan, se inna iftal al hadisi kitabullah, eva iftal al hedi hediye sidi muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem şer al umuri muhtesatuha ve kulla muhtesetim bidah ve kulla bidatim dalale ve kulla dalalatin ve e hapinlar ve biz senedil muttasilu ilan nbi sallallahu alaihi wasallam e annu kar, inna tujjar hmu tujjar قالوا يَا رَسُولَ اللّٰهُ اَلَيْسَ فَهَلَّ اللّٰهُ الْبَيْءِ قال بَلَا فَلَكِنَّهُمْ يُحَدِّسُونَ فَيَكْذِبُونَ وَيَحْلَفُونَ فَيَسَمُونَ Sadaka Resulullah فِي مَا قَالْ اَوْكَ مَا Aziz ve muhterem müminler, sevgili kardeşlerim, allah Teala Hazretleri'nin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah cümlemizden razı olsun. İki cihanda saadetine masar eylesin. Peygamberimiz ü şanımız, efendimiz, rehberimiz, serverimiz Muhammed Mustafa Aleyhi Esselamatu Vesselam'a ikmelü't tahiyyatü ve teslimat hazretlerinin mübarek hadis-i şeriflerinden bir demet sizlere sunmak istiyoruz. Bu hadis-i şerifin okunmasına başlamadan önce önce Peygamber Efendimizin ruhu takine hediye olsun diye sonra onun aline, ashabına, ezvacına evladına, cürriyeti tayibesine, hülefasına ve Resil-i Nebi olan Evliya Allah-u ve Meşayih-i ve Mürşid-i Kamil'in Efendilerimizin ruhlarına Ebu Bekir Sıddık ve Ali-i Murtaza'dan bugüne kadar tarih önce devam etmiş, gelmiş, geçmiş Evliya Allah büyüklerimizin mürşid Kamillerimizin ruhlarına bu kitabı tehlif te, etmiş olan Gümüşhaneli hocamızın ruhuna ve uzaktan yakından buraya bu hadisi şerifleri dinlemeye gelmiş olan siz kıymetli kardeşlerimizin bütün geçmişlerinin ruhlarına ve İstanbul'da methum bulunan Sahabin kiram, evliyaullah, fatihlerin, şehitlerin, gazilerin ruhlarına uzaktan yakından buraya gelmiş kardeşlerimizin bütün geçmişlerinin ruhlarına hediye olsun diye. Biz de Allah'ın sevdiği kulu olalım. ömrümüzü rızasına uygun geçirelim. Huzuruna sevdiği, razı olduğu kullar olalım diye vesile olması için bir Fatiha, üç i̇hlas Şerif okuyalım, öyle başlayalım. Buyurun Bismillahirrahmanirrahim. Thank <laughs> you. Yes. Yes. Okuduğumuz hadis-i şerifler Ramuz-ül Ahadis kitabımızın 96. sayfasındadır. 9. hadisi şerifi okuyoruz ve devam edeceğiz. Allah izni Bu 9. hadis-i şerifi Taberami ve diğer kaynaklar rivayet etmiştir. Efendimiz buyuruyor ki innet tüccara hümül füccar tüccar tacir kelimesinin çoğulu aslında biz çoğul kelimeyi tekil gibi kullanıyoruz. Tüccar ince çoğulu kendimiz ayrıca yapıyoruz. Tüccarlar diyoruz. Ama doğrusu tacirler demek lazım. Tüccar zaten çoğu kendisi ticaretle meşgul olan insanlar yani insanların geçim için çeşitli çalışmaları var kimisi ziraat yapar yani eker ektiğini biçer, satar nerede kazanır? Kimse hayvancılık yapar, hayvan yetiştirir, koyun sığır yetiştirir, satar sütünden peynirinden gelir bir temin eder kimisi esnaftır, kimisi sanatkardır elinde bir mesleği vardır, sanatı vardır ayakkabı yapar, kuyumcudur camcudur çerçevecidir, gözlükçüdür böyle bir sanatının yaptığı demircidir şeyini görür faydasını görür, geçimini öyle sağlar tüccarda bir yerden mal alan müşteriye satan alımdan satımdan geçimini sağlayan insan demek. Aslında bu ticaret Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de yaptığı bir faaliyet. Peygamber Efendimiz de bir kervan ile ticaret yapmış. Hz. Hatice Validemize efendim, karlı da bir seyahat olmuş. Ticaretin güzel bir şekilde yapılması takdirinde sevabı çoktur. Tabi olumlu şeyler tavsiye ediliyor. Mesela o de olmayan bir malı zahmet çekiyor o beldeye getiriyor, satıyor bir iş görüyor yani herkes onu tek başına yapamaz kamyon tutamaz, tek başına kesme kadar kadarını getirmesi mümkün değil ama o beldede olmayan malı getiriyor, belde halkına satıyor, bir faydalı iş görüyor, bunlara dua etmiş Peygamber Efendimiz, bunlar makbul ticaret, sonra ticareti yaparken riayet edilmesi gereken şartlar var bir kere yalan söylemeyecek. İkincisi, efendim, haram olan ticaret şekillerinden birisini yapmayacak. Efendim, Allah'ın yasakladığı faiz şeyine bulaşmayacak. Efendim, malını satarken yalan söylemeyecek. Kusur varsa kusurunu saklamayacak. Malın kusuru varsa saklamayacak. Efendim, Bunlar hakkında hadis-i şerifler var. Yani ticaretin güzel olması için hangi kaidelere uymak gerektiğini bildiren. Şimdi bir de bir de tüccarların bazısının en kıymetli Müslümanlar gibi onlarla beraber Arş-ı gölgesinde gölgeleneceği, peygamberler ve şehitler gibi muamele göreceği de bildiriliyor. Onun için büyük alimlerden bazıları sırf o müjdelere biz de nail olalım diye ticaret de yapmışlar. Yani ticaret yapmanın bu güzel tarafından biz de faydalanalım, bu müjdelere biz de nail olalım diye ticaret yapmışlar. Mesela Abdullah İbn-i Hazretleri çok büyük bir alim. Çok büyük bir alim. Eserini biz tercüme ettik. Efendim neşrettik. Dergilerimizde hediye olarak okuyuculara verdik. Abone olanlara. Çok güzel eseri var. Kıymetli kaynak bir eser. Şimdi bu zatı muhterem bir sene cihad edermiş, cihad sever, sevap diye. Cepheye gidermiş, çarpışırmış. Bir sene hacca gidermiş, hac sevap diye. Hacca gideyim de sevabım artsın diye. Bir sene de ticaret yaparmış, ticaret sevap diye. Yani üçe ayırıyor faaliyetlerini. Her sene birisini yapıyor. Bir ticaret, bir cihat, bir haç. Bir ticaret, bir cihat, bir haç. Ne mübarek insanlar var. Hayatlarını böyle şey yapmışlar. Tamam. Ticaretin bu tarafları var. Bir de negatif tarafı var. Yani kazanç hırsıyla yalanla dolanla yapılan ticaret ondan hakkında peygamber efendimiz böyle buyurmuş oluyor bu Hadis ı şerifi innet tüccara hümül füccar şüphe yok ki tacirler yani tüccarlar diyelim ki yanlış olduğunu bile bile tüccarlar facirlerin ta kendileridir facirler demek fıskı fücur işleyen kötü insan demek yani ee, günah işleyen demek. Tüccarlar facirlerin ta kendileridir. Demiş Efendimiz. Kadir Ya Resulallah onun üzerine sormuşlar meraklanıp Ya Resulallah edeyse allah Allahu Teala Hazretleri şeriatinde İslam dininin içinde alışverişi helal kılmamış mıydı? hani öbür hadisler var tabi Efendimiz başka zaman söylediği başka sözleri hatırlıyorlar medihleri filan. E ticaret helal değil miydi? Yani nasıl füccar oluyor? Nedir bu sözün denmine manası? diye sormuşlar. Kahlu bela. Evet Allah ticareti helal kılmıştır. Tamam. Evet helal kılmıştır. Velakin ne Fakat o kötü sınıf tacirler tüccar ne yapar? Yuhatsin, yuhatsın seykli bu. Konuşurlar ama yalan söylerler. Konuşurlar ama yalan söylerler. Bu mal Çin'den geldi. Yalan, yerli malı. Kenarlarını kesiyor. Türkiye'de imal edildiğini gösteren Çin ipeği diye satıyor. İpek değil, fırış. Yabancı değil, yerli. İthal değil, ucuz. Yalan. Mesela birisi bizim Allah rahmet eylesin, ihvanımızdan bir ipekçi sandığımız vardı. dükkenden gelmiş, birileri şundan kez, şundan kes diye 4-5 çeşit kumaş almış ama filoş dediğimiz suni ipekten kumaşlar almış. Akşam olmuş. Dükkanını kapatmış. Allah'a emanet etmiş, malını, mürkünü. Efendim, yürüyerek evine gidiyor. Giderken Mahmut Paşa da bakmış. Yolun kenarında böyle işportacı veya örtünün üzerine mallarını yaymış birileri. Daha bakmış, ipekli kumaşlar sat Yani kendisinin kumaşı gibi kumaşlar satılıyor. İlgilenmiş, gözü takılmış yani. Gitmiş, bakmış, kendi kumaşları satan adam diyormuş ki, abi bu dışarıdan geldi, ithal, Efendim, hakiki ipek bilmem ne öyle söylüyor. Kenarları kesik, kenarında yazılar vardır markasını filan bildiği kumaşların. oraları bir kesiliyor Buraları niye kestiniz diye sormuş o. E demiş ki yani polis baskın yaparsa yani şey yapmayalım diye kestik belli olmasın diye. Yoksa halis kumaş bilmem ne filan. O da yalan. Ondan sonra biraz daha başına saldırmış. Kim satıyor diye. A, gündüz kendisine gelen şey mal alan şahıs. Demiş ki hadi sat da demiş. Yarın gene gel gene vereyim demiş. Yürümüş. Yani senin yalanını anladım. Sen benden aldın. Halka böyle atıyorsun. Bu yalan. Ha, ne diyor Peygamber Efendimiz? Konuşurlar ama yalan söylerler ve Yahliyun yemin ederler, Semun günah işlerler. Çünkü yalan yere yemin ediyor. Vallahi idare etmez. Niye idare etmesin? Vallahi sermayesi bundan fazla. Yalan. O da yalan. O da yalan. he yalan yere yemin ediyor. O zaman Allah'tan korkmuyor. Efendim tabii günaha giriyor. İşte o zaman ticaret oluyor bir günah kaynağı. Haram kaynağı. Ondan sonra da ne maldan hayır geliyor ne maldan hayır geliyor, ne paradan hayır geliyor ne evde huzur oluyor ne mutluluk oluyor çeşit çeşit belalarla Allah o zaman onları cezalandırıyor tabi ama tabi cezalandırıyor ama uslanan uslanıyor uslanmayan gene yapıyor birisi belasını buluyor, ötekisi ondan belasını bulduğunu fark etmiyor. Halbuki o kadar aşikar ki ibretle baksa insan tamam işte bu ettiğinin cezasını çekti. Eskiden birisi varmış, süt satarmış, sütüne su katarmış. Efendim sel olmuş. Bütün koyunlarını sel, suyu almış götürmüş yani selde boğulmuş koyunlar. Hepsi murdar olmuşlar. Belki de yakalayamadı da yani koyunlar sürüklendi gitti yani nehirden. Efendim birisi demiş ki süte kattığı sular süte kattığı sular büyüdü büyüdü sel oldu koyunları da götürdü. Evet ibretle gören bunun böyle olduğunu bilir. Ama gözü kör olan bunu görür görür gene süte suyu katar hileyi gene yapar yani kendisinde de başına gelince yerler uslanmaz yani uslanan uslanıyor şeytan gene kandıracağını kandırıyor gene gülen işleyen işliyor maalesef <gülüyor> ticaret helaldir güzel tarafı vardır sevap kazanma imkanı vardır ama usulüne göre yapılmalıdır. Bizim bu Ramız'ın bir ahadise ticaretin e, güzel olduğunu anlatan bir hadisi şerif var. İnne atyabel kesbi, yani kazancın, ticaretin en hoşu, en helal olanı, en güzel olanı, şu tüccarın kazancıdır ki diye madde madde sıralıyor. Konuştuğu zaman yalan söylemez vaat ettiği zaman vaadini yerine getirir, borcu olduğu zaman öder, kendisinin alacağı olduğu zaman yumuşak davranır, hakikaten dertli olan kimseye efendim imkanı tanır, vesaire filan böyle malı kendisi alacağı zaman kötülemez, satacağı zaman yüzümsüz etmez diye onları ediyor Allah cümlemizi hangi işi yapıyorsak rızasına uygun yapmaya muvaffak eylesin. Ticaretle meşgul olanlarımızı da ticaretle meşgul olanlarımızı da güzel ticaret yapmaya muvaffak etsin. Resulullah'ın sevdiği, methettiği cinsten ticaret yapmaya muvaffak etsin. Haram ve günah ticaret yapmaktan, şeytana uymaktan, helal alışverişine haram katmaktan onları da bizleri de korusun. Aldanmaktan da aldatmaktan da cümlemizi Allah hep eylesin. 10. hadisi şerif. Bundan sonraki yani sayfanın 10. hadisi şerifi bizim 2. hadis şerifimiz. İnnet tevbete tavselün halbete ve innel hasenati yüzhil ne seyyiat. Ve iza zekere'l abdü rabbahu fil ra'î encahu fil belâi. Edem ki enma taala yekulu La ecma'u li abdi ebeden emneyni ve la ecma'u lehu kalfeyni. İnhüve emineni fi'ldünya khafeni yevme ecma'u fihi ibadi ve inhüve khafeni fi'ldünya emintuhu emmentuhu yevme ecma'u fihi ibadi fi haziretul kudsi feyedûmu lehu emnehu velâ umhiku hu fimen umhiku Şeddad İbn Evrus <gülüyor> Hazretlerinden rivayet edilmiş bir hadisi şerhe geldik. Dikkatle dinleyelim. Efendimiz buyuruyor ki inne tevbete tahsilil halbe. Hubben veya halbeten günah demek. Tevbede dönüş demek. Günahtan, haramdan, yalandan, yanlıştan, eğriden doğru yola dönüş, rücu ediş, hakka yöneliş demek. Tevbe günahı siler, yıkar. Temizler yani. Yıkamaktan yık yık bir yıkmak var, bir yıkamak var. Yıkamaktan tevbe günahı yıkar. Yani temizler. Su dökülmüş de yıkanıyormuş gibi yıkar. Ve innel hasenat yapılan iyilikler yüzbinler seyyiat. yapılmış eski günahları kötülükleri götürür. Adam iyilik yapınca günahını sildirir o. Tevbe günahı yıkar, temizler, iyilikler kötülükleri giderir. Ve izadeker el abdu rabbahu kul Rabbını zikrettiği zaman firqaı. Rahatlık, bolluk, zenginlik imkanlarının çok olduğu hoşluk zamanında kul Rabbını zikrederse encahu fil bela fil bela, Allah onu belada yardımına yetişir kurtarır. Sıkıntısı yokken, rahattayken, başı dertte değilken Allah'ı zikredeni Allah bela zamanında kurtarır. imdadına yetişir, kurtarır. Çünkü vezanek bi ennellah teala yapoli. Çünkü Allah Teala Hazretleri şöyle buyuruyor. La icma'u li abdi ebeden emneyni ve la Ben bir kulumda iki güvenliliği, iki korkuyu bir araya getirmem. İki güvenli durumu, iki korkulu durumu aynı kulumun üzerinde bir araya getirmem. Aynı kuluma vermem. Ne demek? in هُوَ اَمِنَنِي فِي Dünya, O dünyada eğer benden emin olursa, benden korkmazsa dünyadayken bir şey olmaz ya derse حَفَنِي yerine اَجْمَعُ فِيهِ اِبَادِي Kullarımı mahşer yerinde topladığım günde o zaman benden korkar. Bu dünyada korkmayan bu dünyada aldırmayan bu dünyada emniyet içinde hissedeni ahirette korkutuyor Allah. Korktuya düşürüyor. Orada korkar. Yani burada emniyette olacak, orada da emniyette olacak yok. İki, iki emniyet bir arada olmuyor. Güvenlik. Burada güveniyorsa, aldırmıyor da, efendim, rahat, rehavet içinde oluyorsa ahirette korkacak. Eğer burada korkarsa, ve Eğer bu hayattayken, bu dünyadayken kulum benden korkarsa o zaman ahirette ona korkuyor. İki korku bir arada olmayacak. O zaman kullarımı topladığım ahiret gününde onu ben emniyette kılarım. Dünyada korkanı ahirette korku yok emniyette kılarım. Dünyada güvenip aldırmayanı korkusuz yaşayanı ahirette korkutuyor. Zıt yani. İki korku olmuyor. iki emniyet olmuyor. Dünyada aldırmayıp emniyet içinde olanı ahirette emniyetten mahrum eder korkutur. Dünyada korkulan ahirette korkutmaz. Ahirette emniyette kılar. Fi haziretu'l kutsi fe yecumuhu emnihu. Yani kullarımı Hazire-i huzuru huzur-u alimde topladığım zaman o zaman dünyada benden korkanı orada korkutmam. Onun emniyeti, güvenliliği orada devam eder. Ve mahvettiğim insanlarla beraber onu orada azabıma uğratmam, mahvetmem. Demek ki aziz ve muhterem kardeşlerim bu hadis-i şeriften anladığımız dünyada Allah'tan korkacağız. Günahlara yanaşmayacağız. Pervasız, gamsız, tasasız ehenim el cahilü cesulüm dedikleri gibi bir şey olmaz ya filan diye pervasız olmayacağız. Korkacağız Allah'tan. Çünkü bilmiyoruz halimizin ne olacağını, ahirette başımıza neler geleceğini bilmiyoruz. Günaha düşmekten korkacağız. Cehenneme ayağımızın kaymasından korkacağız. Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkacağız. Allah'ın gazabına uğramaktan korkacağız. Dikkat edeceğiz. Korkan insan tedbir alır, dikkat eder. Ahirette başıma bir hal gelir diye korkacağız. Bu dünyada ahirette Allah böyle korkan kullarını dünyadayken tedbirini alan, korkuyla yaşayıp günahlara bulaşmayan kullarını orada rahata erdirilecek. Ha bu dünyada aldırmayan ahirette korkar. Hem de o korku buranın korkusuna benzemez. Ahiretin korkusu, ahirette korkulacak duruma düşmek çok fena. E, ne olacak? Peki günahı da varsa? ha eğer tevbe ederse günahı silinir, evvelce bir kötülük yapmışsa şimdi iyilik yapsın, o iyilik o kötülüğü giderir. Ne yapacağız? Çok tevbe edeceğiz, çok iyilik yapar, çalışacağız. Elimizden geldiğince o kadar çok iyilik yapacak insan var ki, o kadar fakir var ki, o kadar yoksul var ki, o kadar dertli var ki, o kadar yardıma muhtaç insan var ki, etrafa baktığımız zaman başını kaşıyacak zaman bulamaz insan dırlar var, yetimler var efendim. Kendi haklarını koruyamayan zavallılar var. Kimisinin ihtiyarladı diye efendim malını gasp ediyorlar. Kimisine zayıf koruyucusu yok diye efendim çeşitli tazdikler yapıyorlar. Yani bir sürü zulüm, bir sürü üzüntü, bir sürü haksızlık etrafta. E bunları kim düzeltecek? Allah'ın mümin kulları düzeltecek. Haksızlığı, kötülüğü, zulmü kim düzeltecek? İyi kullar düzeltecek. İyi kullar kenara gelirse efendim filanca adam çok iyi bir kul. Ne yapıyormuş? İyiliği neymiş? Hiç kimseye karışmaz. Karınca ezmez. Kimseyle konuşmaz. Evinden camiye, camiden evine. Olmadı. Müslümanlık öyle değil. Müslümanlık çalışma dini. Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki وَاَنْ نَيْسَ لِلْا اِنْسَانِ اِلَّا مَعْسَعَ Neye ederse, çalışırsa ondan başka bir şey yok insana. Çalıştığının karşılığı var. Çalışacak. Ahiret için çalışmadan olmaz. Dünyada iki paralık yemeye için, iki paralık maaş için, iki paralık iki günlük hayat için nasıl çalışıyor millet? Sabahleyin nasıl kar yağarken? otobüs duraklarında bekliyor, minibüslere tırfım tırfım girmeye çalışıyor, fabrikaya baktım diye yetişeceğim Ne Nedir bu? Bu telaşın sebebi ne? Bir yer mi? Bu telaşın sebebi ne? Bir maaş. Bu telaşın sebebi ne? Memurdan, müdürden korkmak. E ahiretin önemi dünyadan az mı? Dünya 80 yıllık ahiret sonsuz ebedi. Sonsuz. Dünyada insan çalışacak nihayet Boğazına ya yeter, ya yetmez bir maaş, bir yevmiye alacak. Ahirette çalışan insan cenneti kazanacak. Cennetin içindeki sonsuz mutlulukları kazanacak. Sonsuz nimetleri kazanacak. Yani her gün ziyafet, her gün nimet, her gün lezzet, her gün güzellik, her gün yani Allah bütün güzellikleri cennette toplamış. Bütün güzelliklere sahip olacak. Cehennemde de bütün kötülükler, çirkinlikler, korkulacak şeyler var. Korkulacak şeylerin hiçbirisi şey yok, cennette yok. La salkuna ve velahım yaslenir. Kaçar mı? Kaçırılır mı cennet? Onun için dünyaya değil çalışıyorsa ahirete insanın milyon çalışması lazım, milyar çalışması lazım. Halbuki öyle olmuyor. Aksine, var gücümüzle dünyaya çalışıyoruz oldları olarak. Ahiret için çalışmayı nefsimiz çok görüyor. Bir namaz kılacak, çok görüyor. O beş dakikalık namazı çok görüyor. Bir abdest almayı çok görüyor. Kırk tane Allah veriyor. Kırk da birini, malını vermeyi çok görüyor. Yani... Çok cimri insanoğlu. Çok hesapsız, çok yanlış hesap yapıyor. Çok aptal insanoğlu. Kendi zararını bilmiyor. Asıl kâr ahirette, ahireti kazanmaya çalışmıyor. Efendim az kazançlı olan dünyanın peşine koşuyor ahiretini mahvediyor. E bu akıl mı? Değil. E niye yapıyor insan bunu? Ya imanının azlığından ya aklının kıtlığından yapıyor. İmanım var imansız değilim hocam. Tamam. İmanlıysan aklın kıt. Eğer imanlıyım diyorsan gene böyle yapıyorsan yanlış iş yapıyorsan senin aklın çalışmıyor arkadaş. Sen kafanı bir mayone ettir. Senin kafan sakat. Demek ki kafanda bir gözük var. Karını zararlı hesaplayamıyorsun. Hani öyle pazarcılar oluyor, malını satıyor köyde dayı. Parayı veriyorsun, aldığı paraya bakıyor. Sattığı malın fiyatını içinden çıkartıp veremiyor. Hesabı bilemiyor yani. Sen de öyle köyde dayı gibi, cahil dayı gibi öyle misin yani? Gelmişsin bir şey satıyorsun. Koltuğun almışsın tavuğu, hindiyi. Kajda pazarda satıyorsun, parayı bilmiyorsun. Aldatılıyorsun. Olur mu öyle şey? allah Teala Hazretleri bizi Müslüman zekidir, akıllıdır. Müslümanlık, gerçek Müslümanlık gerçek Müslümanlık akıl işidir, zeka işidir. İman akılla iyi istikamete götürür insanı cennete gider. Onun için aklımızı kullanacağız. İyi hesap yapacağız. Ölçeceğiz, biçeceğiz. İşte benim sözüm. Beni dinleyin. İşte kafirlerin sözleri. Onlara bakın. Aklınızı kullanın netice itibariyle kar ve zarar edecek olan sizsiniz. Kabak sizin başınıza patlayacak. Hesabı yanlış yaparsanız doğru hesaplayamazsanız ne olacak? Siz diyana uğrayacaksınız. Ahiretiniz mahvolacak. Onun için hesabı güzel yapmak lazım. Aziz ve sevgili kardeşlerim. 11. hadis-i şerif tıbbi bir konu. İnnel hacamete râsî deva-u minkulli dâin el-junûn el ve güzâm ve baras Hacamat denilen bir tedbir var kan aldırmak Bunu da işte derinin belli yerlerini çizerek oradan kan çıkartarak yapıyorlardı Hacamat yaptırmak diyor efendim. Baştan hacamat yaptırılması yapılırdı bu eskiden. Belki zamanımızda da yapanlar vardır Veyahut şimdi artık iş biraz modernleşmişse gidiyorlardır kan veriyorlardır hastalara faydası olsun diye efendim 300 gram 500 gram kan veriyordur belki o tarzı oluyordur. Baştan yapılan hacamat diyor e, her hastada şifadır, ilaçtır mühim hastalıkları söylüyor cünun delilik ikincisi ve well, aşağı bunu kenarda yazmış gözde perde diyor yani gözer perde inmesi katarak filan demek galiba oluyor ona da faydalı evet. efendim ve well, baras o da alaca illeti dediğimiz bir cilt hastalığı ki baras illeti öldürücü bir hastalık yani ilerliyor kansere dönüyor cilt kanserine dönüyor oradan ölüyor adı bir amansız hastalık. Ondan sonra suda bir hastalık da bu. Suda da baş ağrısı demek efendim, başın şiddetli bir şekilde efendim ağırması. Bunlara hacamat iyi geliyor. Tabii sanıyorum hacamat olduğu zaman kanın taşkını azalıyor, tansiyon düşüyor. E, tansiyon fazla olduğu zaman bir insanın tansiyonunun fazlalığı ölümüne bile sebep olur. Yani tansiyonun rakamları var. 14, 16, 18, efendim 20'nin üstüne çıkıyor filan. Tehlikeli boyutlara geliyor. felç olur insan ve ölür. Tabii hacamat yapıldığı zaman netice itibariyle efendim e, tansiyon düşürülmüş oluyor. Bunun da efendim beyindeki e, cünum yani delilik, mecnunluk e, şeyine, cüzama, gözün perdesine ve baras illetine ve baş ağrısına faydası olduğunu Efendimiz bildirmiş. Ee, bunu eskiden yaparlarmış yani. 12. Hadis-i Şerif, sayfanın 12. hadisi, Humma ile ilgili, bu da efendim, e, mürsel olarak Hasan-ı Basri Hazretlerinden rivayet edilmiş. Buyurmuş bir Peygamber Efendimiz, İnnel humma ra mevti. وَهِيَ سِيجْنُ الْمُؤْمِنِي وَهِوَ قِطْعَةٌ مِنَ النَّارِ فَفَتِّرُوْهَا أَنْكُنْ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ Humma, şiddetli ateş demek. Yüksek ateş. Yani hastalanınca insan ateşi çıkıyor ya. 39 derece, 41 derece, 42 derece, cehir cehir yanıyor falan. Tamam. İşte o. Humma, ra'idül mevk. Ölümün kılavuzudur, habercisidir. Tabii şimdi biz ateşli bir hastalığa tutulan bir insanı doktora götürüyoruz. Gelsin antibiyotikler efendim ilaçlar bilmem ne filan e, çeşitli çareler bulmuşlar insanlar. O zaman için tabi bu çarelerin çoğu yok. Evet ateşli ateşlenmek umma ölümün kılavuzudur. Habercisidir. Yani arkasından ölüm gelebilir. ve Vehiye sicinül mümin bu müminin pisliği gibidir yani hafşa tıkılması gibidir Efendim ve vehiye kıt attımineenler bu ateşten bir parçadır Humma. sefettir Rua ancun bunu üzerinizden Efendim gidermek için tedavi etmek için e, bilma ibat su dökerek onu uzaklaştırın yani soğuk su kullanın diye tabi malı insan soğuk suyla dökünerek şey yapabilir. Veya bez ıslatılarak, alnına koyularak, muhtelif vücudun yerlerine konarak o soğutma yapılabilir. Halen de yapılıyor. Yani ateş çok olduğu zaman onu düşürmenin çaresine bakıyor doktorlar. Giyinmişse hemen soyuyorlar. Efendim, icabında buza yatırıyorlar. Mesela güneş çarpması oluyor. Su da gidiyor bizim köylü dayı. Efendim eee Hacca gidiyor. Güneşin altında geziyor. Şemsiyesiz. Güneşin altında geziyor. Ne olduğunu anlamıyor. Güneş çarpıyor. Daravanus şems. Güneş çarpması demek. Ben güneş çarpmasını şöyle hafif bir şey sanırdım yani. Biraz başı döner falan. Hayır. Öldürüyor. Güneş çarpması. insanı öldürüyor. Hemen anladıkları zaman hastaneye kaldırıyorlar. Buza yatırıyorlar. Buzların arasına yatırıyorlar adamı. Kurtulursa kurtuluyor. Kurtulamazsa Güneş çarpmasına gidiyor. Yani kolay değil. Oranın güneşi de biraz şiddetli oluyor. İşte tabi bunlar için Efendimiz soğuk suyla onun böyle soğutulmasını o zaman tavsiye buyurmuş hadis-i şerifinde. Bu da tıbbi bir tedbir olarak Efendimizin söylediği bir mübarek hadis. 13. hadisi şerif İnnel hayâe minel îmânî ve innel imane fil cenneti. ve lekane haya reculen ve kane reculen Bunu Hz. Ayşe anamız radıyallahu anha peygamber Efendimizden rivayet etmiş. Hayayı mes ediyor. Haya utanç demek Utangaçlık demek. Utangaçlığı mes ediyor peygamber Efendimiz. Buyuruyor ki innel hayae minel iman. Hiç şüphesiz ki utangaçlık imandandır. İmansız insan utanmaz. Bir olur, arsız olur, bir olur, her yapar. Utangaşlık imandandır. Ve innel imane fil cenneti ve şüphesiz ki iman da cennettedir. Yani imanlı insan cennete girecek. <gülüyor> Filane de hayalı insan iyi oluyor. İyi durumda oluyor. Efendim cennete gireceğine bir e, efendim emare oluyor. Hayalı olması. Hayalı olacak, utanacak, günaha harama yönelmeyecek hayası, utangaçlığı onu koruyacak, cennete gidecek. Allah'ın izniyle. Diyor ki bir de وَلَوْ كَانَ الْحَيَاءُ Eğer haya bir insan şeklinde olsaydı وَلَكَانَ رَجِلًا صَالِحَا salih bir insan olurdu. Yani böyle gözün önüne gelsin diye insanların hayanın güzelliği böylece bir benzetmede yapmış peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Şimdi tabi bizim çocuklarımız elhamdülillah biz de küçükken öyleydik utangaçtır bazıları utanmayı bırak yahu at bu üzerinden utanmayı biraz ya açıl bu böyle utangaç olma diye mesajat ederler birisi kardeşini yakalamış ona böyle biraz yırtık ol biraz utangaçlığı bırak filan diye böyle konuşuyormuş. Peygamber Efendimiz duymuş ona. Demiş ki bırak bana onu. onu bırak. Çünkü haya imandandır. Utangaçlık imandandır diye buyurmuş. Muhterem kardeşlerim biz de çok utangaç büyüdük. Biz babamızın yanında sofradayken konuşamazdık. Akşam emende otururduk, babamız bir gündüz işte oluyor, konuşamazdık sofrada. Büyüklerin yanında konuşulur mu? Öyle susardık, konuşamazdık. <gülüyor> e eh, tabi büyüğün yanında otur demeden oturulmaz. Eltençe divan durulur, hizmetine koşulur. Efendim uzun boylu konuşulmaz, her lafa atılmaz. Bunları öğretirdi büyüklerimiz bize. Ama öyle yapma ayıptır. Büyüklerin yanında şöyle yapmak lazım, böyle yapmak lazım diye birçok adab-ı maşeret kuralını bize öğretirlerdi. Biz de öyle yetişirdik yani. Elhamdülillah, tabii bu haya duygusu insanı bülüğe eldiği zaman koruyor. Utangaçlığı, haramlara, günahlara kaymasını engelliyor. Yüzsüz yırtık olan da çapın oluyor. Efendim, çeşitli şeyler yapıyor, oyunlar yapıyor. Çeşitli günahlara girebiliyor. Tabi, Çocukların bir bakıma İslami hizmetlerde atik olmasını da öğretmeliyiz. Yani utangaç olsun ama günahtan utansın. Utanılacak şeylerden utansın. Yapılacak hizmetlerde utanmasın. Kalk evladım hadi bakalım bir ezan oku. E, okusun. Utanırım demesin yani ezan, sevap ezan okumak sevap. Hadi evladım sen yap. Yok ben utanırım. Hadi aslanım hutbeyi sen oku yok utanırım. Burada utanacak bir şey yok. Bu bir dini vazife. Yani Müslüman cenaze yıkamayı öğrenmeli, cenaze namazı kıldırmayı öğrenmeli, cenazeyi defnetmeyi öğrenmeli, hutbe okumayı öğrenmeli bizim kardeşlerimiz, namaz kıldırmayı öğrenmeli, aşırı şerif okumaktan kaçmamalı, öğrenmeli. Güzel şeyler de kendi kendimize efendim, o utangaçları yenecek çalışmalar yapmalıyız. Ama tabii utanacak şeyler var. O konularda tabii yine haya'yı utançlı bir etmeye çalışmak lazım. Güzel bir duygu, Efendimizin sevdiği cennete götüren bir duygu. Diğer hadis şerif sayfanın sonundaki hadis şerif o da haya ile ilgili bir hadis şerif. Efendimiz buyuruyor ki: İnnel haya e vel afate vel ayye, ayyen la ayyen bismillah ayyen kıl vel akle minel iman ve inne yezit yezitle fil ahireti ve yen kusna fil minet dünya ve la yezitle fil ahireti eksleri mimma kusne minet dünya ve inne şuha vel fokşa vel bezâe minen nifak ve inne hunne yenkusne minel ahireti ve ne fid dünya ve lemâ yenkusne minel ahireti ekterû mimma yezidne fid dünya birçok kaynaklar efendim e, dan rivayet edilmiş bu hadis-i şerifte peygamber efendimiz diyor ki haya ve afaf yani iffetli olmak, namuskarlık namuslu olmak ve vel ay efendim dilini tutmak, çok konuşmamak, efendim dilin biraz efendim böyle şeyi e, beceriksizliği diyelim efendim ay lisan, dilin böyle şeyi efendim beceriksizliği <gülüyor> la ayyül kalp, kalp kalbin ki değil efendim bunların hepsi imandandır vel <gülüyor> akıl minel iman yani haya imandandır iffetli olmak imandandır biraz süküuti olmak sözünü pek becerememek bile olsa efendim o böyle süküutulik imandandır efendim diline hakim olmak imandandır ve akıl imandandır yani akıl insana doğruyu öğütleyen tarafı insanın nefsi bir şey söylüyor aklı da diyor ki yok öyle yapma. yani insanın içindeki vicdan duygusu Bunlar imandandır Bunlar inneın ne yezik nefil ahir Bunlarsanı ahiret sermayesini arttırır ahirette işini yarar sevap kazandırır insan bunlar ...hem hayal sevap kazandırır... ...hem iffetlilik sevap kazandırır... ...hem dilinin biraz böyle... ...sükültü olması sevap kazandırır... ...çünkü süküt ibadettir... ...hem de vicdanlı akıllı olmak... ...sevap kazandırır. Ve yengos ve dünya... ...ama dünyalıktan biraz... azalttırır bunlar. Hayalı çünkü... ...atılgan değil. İffetli... ...efendim pek işini beceremiyor. Çok konuşmuyor, derdini tam anlatamıyor... ...kendisini savunamıyor efendim filan e, akıllı, vicdanlı, vicdanı el vermiyor şöyle yapmaya, böyle yapma tamam. Menfaatlerin biraz azalmasına açar bunlar Ama ahirette sevabını arttırır, dünya menfaatleri biraz kaçar gibi görünür. Ama ahiretteki faydası, sağlayacağı fayda, dünyadaki azaltacağı, yani elden kaçırtacağı faydaya göre çok fazladır Yani tercih edilmeli. Haya, sahibi olmalı insan, namus üfret sahibi olmalı, efendim dili şöyle ölçülü kullanan, diline hakim olan, az konuşan olmalı, efendim bir de vicdanlı olmalı. Akıl, yani iyi, kötüyü elde edip de vicdanının sesini dinleyen insan olmalı. Buna mukabil ve inneşşukha cimrilik pintilik, cimrilik bir, Ve fuhşah Fuxiyat yani kötü söz kötü hareket ve bezae ve efendim sözlük efendim yani yırtıklık diyelim derbederdik minenifak bunlar da münafıklıktandır yani cimrilik münafıklıktandır kötü söz kötü hareket münafıklıktandır derbederlik, yırtıklık o da münafırlıktandır. Bunlar da insanın ahiret sermayesini azaltırlar. Ahiretteki karını azaltırlar bunlar. Cimrilik zarara sokar. Kötü söz söylemek, küfür vesaire, kötü iş yapmak bunlar tabi günaha sokar. Beza da efendim böyle pespahiyelik o da bir zarara sokar. Bunlar ahirette zararı vardır ama dünyalıktan biraz şeyleri belki faydaları fazla olur. Cimrelik yapıyor, harcamıyor yani, yanında kalıyor. Efendim, kötü lasyoluyor bilmem ne yapıyor, küfür, kabadaylık, Eferek bilmem ne derken, işini götürüyor. Veyahut yırtıklıkta bu işleri yapıyor, yüzsüzlükle yapıyor. Evet, dünyalığı artar ama ahireti eksilir. Ve ahirette eksilttiği dünyalıktan sağladığından çok daha fazladır. O halde bu hadis-i şerife göre neleri öğrenmiş olduk? Efendim, utangaçlık iyidir, iffetlilik iyidir, biraz böyle sükutilik iyidir, az konuşma iyidir ve vicdanlılık iyidir. Cimrilik fenadır, kötü söz, kötü hareketli olmak, efendim, edepsiz olmak fenadır. Bir de efendim derbeder, yırtık sürtük olmak, efendim fenadır. Bunları anlamış oluyoruz kötü huylar olarak. allah Teala Hazretleri cümlemizi güzel huylara sahip eylesin. Ekse ruma yüdeselil nasir cennete takvallahi ve hüsnü huluk. İnsanların en çok cennete girme sebebi takvadan dolayı olacak tasavvuf. Takva yolu tasavvuftur. Yani Allah korkusu Bundan dolayı olacak. Bir de güzel huydan dolayı olacak. Güzel huyla gene tasavvufla öğreniyor. Yani insanların huyu nerede düzeltilir? Hastalanınca hastaneye gidiyor. Dişi ağrıyınca dişçiye gidiyor. Efendim, peki güzel huylar nereden şey olacak? Güzel huylar tasavvufta öğrenilir. Güzel huyların öğretildiği mektep tasavvuftur. E takva nerede öğrenilir? Takva da Yine tasavvuf yolundan öğrenilir. Ekseriyetli insanlar güzel huyundan dolayı Allah'ın sevgisini kazanırlar ve cennete girerler. Ekseriyetli insanlar cehenneme kötü huyları dolayısıyla girerler. Huyu kötü olunca efendim, cehenneme girerler. O bakımdan huyları güzelleştirmeye çalışalım. Kötü huylarımızdan kurtulmaya, onları düzeltmeye çalışalım. Güzel huyları alma, kamil bir Müslüman olma gayret edelim, dikkat edelim. Allahu Teala Hazretleri e, cümlemizi takva sahibi eylesin, güzel huylu eylesin. Kamil Müslüman eylesin, faydalı Müslüman eylesin. Efendim, e, iki cihan saadetine nail eylesin. Fatiha-yı Şerife, maal besmele. Bismillahirrahmanirrahim. üç salavat-ı şerife <Gülüyor> bir edemle şerahdaki suresi 11 bir kuyruğu vallahi aş Fatiha-i Şerife Maal Besmele Üç Salavat-ı Şerife ولم أنه لا إله إلا الله لا Kul mübin Muhammedur Resulullahı sadikul va'dil emin sallallahu aleyhi ve alihi ve sahbihi ve men tabi'ahu bi'sani'n esba'in ve sellema ve baraka kesiran kesiran ila yemidin evz billahi ne şeytanir recim bismillahi errahmaner rahim La kabjaa ikum Rasulum min anfasikum azizun alehimaa anittum harisun aleikum bil mu'miniin arauhu al-rahiim. Fain tawlaufakul hasbiyallah. La ilaha illahu. Alehi tevekel tuwuha Rabbul arshul azim. Salak Allahu azim. Subhan rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin elhamdülillahi rabbil alamin amin subhan rabbiyal aliyil alal hakq alhamdülillahi hakanihi ve salatu vesselamu ala hayr hawki sayidina muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tabi'ahu bi isanin ecme'in et tayyibin Allahümme Ya Rabbena Ya Rabbena Ya Rabbena Ya Ekremel Ekremin ve Ya Erhamel Rahimin veya Ya Kadıyel Hacat ve Ya Mücibet davat. Kardeşlerimiz tarafından çeşitli vesilelerle okunmuş olan 24 adet Hatmi Kur i Kur'an-ı Kerim'i 2 tane 500 adet Yasin-i Şerif'i Ayrıca 4444 adet Salat-ı Tefriciye'yi Bir diğer serat-ı tehviciye hatmini, bir serat-ı tüncihine hatmini, bir de kelime-i tevhid hatmini ya Rabbi, sahir ibadet ve taatlerimizle ve bizim şimdi şurada yaptığımız ibadetlerimizle ve hat ve beraber lütfunla kereminle ya Rabbi kabul eyle. Şu ibadetlerimizi senin sevdiğin kul olmamız için vesile eyle. Senin rızana cümlemizi vasıl eyle. Muratlarımıza nail eyle. Umduklarımızı hasıl eyle. Dualarımızı lütfunla kereminle kabul eyle ya Rabbi. Hasıl olan ücuru mesubatı evvela Peygamber Efendimiz'e hediye ettik vasıl eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimiz'in rızasına, sevgisine, intibatına, teveccühine nail olmayı, has ümmetlerinden olmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin yolundan, yanından, izinden bizi ayırmaya Rabbim. <gülüyor> Ahirette komşu eyle ya Rabbim. <gülüyor> Peygamber Efendimizin mübarek âline, ashabına, validelerimiz, zevcelerinin ruhlarına, evladı ı Resulullah'ın cümlesinin ruhlarına, seyitlerin, şeriflerin ruhlarına, haseten Peygamber Efendimizin ahbabı, ihvanı, etbaı ruhlarına ve verese-i nebi olan ulema-i muhakkakîn, meşayih-i vasılîn, mürşidîn-i kâmilîn, dinlerimizin ruhlarına, cümlesinin ruhlarına ve hasreten Ebu Bekir Sıdık ve Ali Mürtaza'dan tarih boyunca devam ederek Şeyh'imiz, hocamız Muhammed Saidi i kadar gelmiş, geçmiş, yaşamış, ahirete geçmiş bütün evliya Allah büyüklerimizin ruhlarına hediye ettik. Vasıf ele yarabbim. Hasleten şu beldede bulunan ve beldemizin medar-ı iftiharı olan, makamı bulunan beldemizde Yuhşah Aleyhisselam'a, sair Embiya Enbiya ve Mürseli'nin Ervahı ı tayyibelerine ve sahabe-i kiramdan Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri Efendimiz'in ruhuna vesaire cümle sahabe-i kiramın ve evliya Allah'ın ruhlarına, bu beldeyi fetheden ordunun başındaki mübarek Sultan Fatih Muhammed Han Hazretlerinin ruhuna ve ordusu mensubu mübareklerin ruhlarına ve bütün İslam diyarlarına tarif boyunca senin yolda cihad edip, kafirlerle canlarını vererek, mallarını sarf ederek, zahmetler çekerek cihad edip fethetmiş olan Cümle fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına hediye ettik vası ile ya Cümle hayır hasenat sahiplerinin ve şu camimizi yaptırmış olan İskender Paşa'nın ve bu camiyi zaman zaman tamir ve tecilip ve tevsiil eylemiş olan kimselerin ve bu camiden gelmiş geçmiş imamların, hatiplerin, vaizlerin, müezzinlerin, kayınların, cemaatlerin ruhlarına da ayrı ayrı hediyeledik vası ile. Ve haseten bu hatimleri, salatü selamları, tesbihleri, zikirleri çekmiş olan kardeşlerimiz kimlerin ruhları için hangi maksat ve muratlarla bunları çekmişlerse o gönderecekleri şahısların ruhlarına hediye ettik, vasıl eyle yarabbim. O muratlarını hasıl eyle yarabbim. Muratlarına nail eyle yarabbim. Ve uzaktan yakından bu dersi dinleme Türkiye'nin her yerinden otobüslere binip vasıtalara atlayıp zahmet çekip gelmiş kıymetli kardeşlerimizin de Ahirete göçmüş bütün Müslüman geçmişlerinin ruhlarını hediye ettik. Onlara da ikram eyle ya Rabbim. Cümlesinin kabirlerini pür nur eyle. Ruhlarını alınca memnun ve mesurur eyle. Kabirlerini cennet bahçesi eyle. Makamlarını âlâ eyle. ikramlarını ziyade eyle ya Rabbim. Bizleri de sevdiğin kulların cümlesine dahil eyle ya Rabbim. Bizi yolundan ayırma ya Rabbim. Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz, hatmini indiriyoruz. Kur'an-ı Kerim'in şefaatine erdir ya Rabbim. Kur'an-ı Kerim'in dünyada işlerimizde bize rehber ve önder eyle ya Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uyup yaşamayı cümlemize nasip eyle ya Kur'an'ın ahkamından bizi ayırma ya Kur'an'dan bizi ayırma ya Rabbi. Bizi Kur'an ehli eyle ya Rabbim. Hüsret etmeyi eyle ya Rabbi. Peygamber Efendimizin sünnet-i seniyesine sarılıp sünnet-i seniyesine uygun yaşamayı da nasip eyle Rabbim. Kur'an-ı Kerim'i en iyi okuyan, en iyi anlayan, en iyi uygulayan Peygamber Efendimiz olduğu için efendimizin sünnetine uymakla Kur'an'a da uymuş oluyoruz. Bizi Kur'an-ı Kerim yolundan, Efendimizin sünnet-i ayırmaya razı. Bizi bidatlara saptırmaya razı. Bize günahları işletmeye razı Bizi haramlara bulaştırmaya razı değil. helal, temiz kazançlar ihsan Kimseye musaç taş düşürme ya Rabbi. Kimseye boyun bükürüp eziyet etme. Yolunda daim zikrinde daim ile ya Rabbi. Binimi bin İslam'a ve Müslüman kardeşlerimize hizmet etmeyi nasip eyle. Ömrümüzü faydalı faaliyetlerle geçirmeyi nasip eyle yarabbim. Yapmış olduğumuz cümle hayırlı işleri, hayratımızı, hasenatımızı, sadaka-i cariyelerimizi, vakıflarımızı, şirketlerimizi, derneklerimizi, İslami çalışmalarımızı hayırlı ve verimli faydalı eyle yarabbim. Bizim çalışmalarımızla İslam'a fayda hasıl eyle yarabbim. Müslüman kardeşlerimizi mutlu eyle yarabbim. İstifade edenlerden eyle yarabbim kâfirlerin hidayete ermesine vesile eyle Ya Rabbi. Şaşıranların doğru yala gelmesine vesile ile Ya Rabbi. Dualarımızı lütfunda kerevinle makbul eyle Ya Rabbi. Hatim indirildiği zaman yapılan dualar makbul olur diye Efendimiz müjdelemiş. bizim yaptığımız şu da makbul ve müseccah dualarını eyle Ya Rabbi. Ya Alemin cümlemize, vücutlarımıza sıhhat ve afiyetler ihsan edin. maddi manevi, ruh bedeni, aklı rahatsızlıkları olanlarımıza şifalar ve devalar bahşede yarabbim. Bizi amansız dertlere düşürme ya Rabbi. Dert verip dermansızlıktan kurtturma, innetme ya Rabbi. Dermanlarını ihsan eyle ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Dertlilerimize deva ver ya Rabbi. Zayıf olanlarımızı imdadınla kuvvetlendir ya Rabbi. Zulme uğrayanları zalimden kurtar Ya Rabbi. Amin. Zalimin hakkından sen gelirsin Ya Rabbi. Amin. Mazlumun ahiniz, ah, ahlarını zalimlerden al Ya Rabbi. Amin. Dünyanın her yerindeki mazlum, mağdur, Müslüman kardeşlerimizi kurtar Ya Rabbi. Amin. Esir kardeşlerimizi esaretten, Amin. mazlum kardeşlerimizi zulümden, Amin. mağdur kardeşlerimizi gadirden kurtar Ya Rabbi. İstilaya uğramış İslam beldelerini kafirden geri almayı nasip et Ya Rabbi. Amin. Kafirlerin kendilerini, karılarını, evlatlarını, diğerlerini Müslümanlara ganimet ver ya Rabbi. Müslümanların yüzünü güldür ya Rabbi. Müslümanların gönüllerini birbirleriyle cem eyle ya Rabbi. Birlik ve beraberlik içinde hareket etmelerini nasip eyle ya Rabbi. Aralarındaki ihtilafları, fitneleri, musibetleri, belaları def eyle ya Rabbi. Cümlemize helal, temiz, pah, bol kazanç ihsan eyle ya Rabbi. Bunlarla kendi ihtiyaçlarımızı gördükten gayri, Müslüman kardeşlerimiz için de faydalı işler yapmamızı, paralarımızın fazlalarını hayra sarf etmemizi nasip et ya Rabbi. Öldükten sonra bile sevap kazanmamıza sebep olacak eserler, binalar, hayrat ve hasenat bırakmayı nasip et ya Rabbi. Kabrine sevap yağan kullarından eyle ya Rabbi. Kabri cennet bahçesi olanlardan eyle ya Rabbi. Hatimlerini indirdiğimiz şu Kur'an-ı Kerimleri, zikirleri, tesbihleri, salatu selamları kabrimizde bize yoldaş eyle ya Rabbi. Kabrimizi münevver eyle ya Rabbi. Kabrimizi geniş eyle ya Rabbi. Kabirden kalktığımızda bizi Peygamber Efendimizin sancağı altında toplaya ya Rabbi. Peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber eyle ya Rabbi. Arş-ı gölgesinde gölgelendir ya Rabbi bir gayri hesap cennetine dahil eyle ya Rabbim. Habibi edibide komşu eyle ya Rabbim. Senin selamına mazhar olanlardan eyle ya Rabbim. Rıdvan-ı vasıl olanlardan eyle ya Rabbim. Cemalini müşahede zevkine erenlerden eyle ya Rabbim. Bi <gülüyor> hürmeti hatematil Kur'anil azim ve salavatı şerife ve il kerime ve zikrikel cemil ve smikel azam ve resulükel ekrem ve bihürmeti esrarı suratil Fatiha Evet, şu anda gelen 2000 Fatiha-i Şerife 765 selaten tüycina ve 4444 seratı tehlikeyi şu anda yaptığımız dualara ilhaken kabul eyle ya Rabbi. Evet, muhterem kardeşlerim. iki tane mühim şey var. Bir, bir kardeşimizin oğlu çok hasta. Doktorlara muayene ettirdik. Ciddi bir beyin ameliyatı geçirmesi lazım. Onun için dışarıda yardım toplayacaklar. Elinizden geldiğince yardım yapın. Bir. Bir de ayrıca Tuzla'da kurmuş olduğumuz tuzla çevre ve kültür Derneği efendim e, orası da yardım istiyor oraya da e, yardımımızı efendim yardımlar çeşitli şekillerde olabilir diye şey yapmış e, telefon numarası vesairesi var ona da yardımlarımızı istiyor kardeşlerimiz iki şu kadar kağıtta da ders almak isteyen kardeşlerimiz var Kimisi bir yer görmüş gelmiş efendim kimisi efendim isimlerini göndermiş gelemeyenlerden, annesinin vesairenin ismini ee, bu bakımdan çeşitli şekillerde ders, ders almak isteyen kardeşlerimiz var Allahü Teala Hazretleri hepsine teşekkür ederiz, Allah razı olsun ee, onların derslerini verelim onlar mühim evvela onları verelim, sonra sorulara vakit kalırsa soruları da cevaplandıralım. Gönüllerimizi hoş etmeye çalışalım.